146. Bölüm Kim Allah'ın evine, Allah'ın Resulünden daha layık olabilirdi? Bütün varlık alemi kendi hürmetine yaratılan büyük peygamber, burayı ziyaret etmeyecek de kim edecekti? Fakat hala bu beytin etrafı, irili ufaklı putlarla doldurulmuş her biri ilah kabul edilen bu taşlar ve kütükler gönüllerden Yüce Mevla'ya gidecek yolu sımsıkı kapatmışlardı. Allah nasip edecek, bir dahaki gelişte bunları söküp atacağız. Allah'ım, yüzlerce putun arasından geçerek tavaf ettiğimiz bu mübarek beyti düşmanın elinden kurtarmak üzere bizim yardımcımız ol. Allah'ım, senin evinde bu putların işi nedir? Bu mübarek makama müşrikler değil, sana senin rızanı kazanmak için ibadet eden kulların layık. Kâbe-i Müşerrefe bu duyguların eşliğinde tavaf edildi. Gönüllerde ölçüye sığmaz bir eziklik ve tarif edilmez bir mutluluk vardı. Resulullah Efendimiz tavaf esnasında Allah'ım bağışlamanı dilerim. Dünyada ve ahirette belalardan emin kılmanın niyaz ederim. Ey Rabbimiz bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua ediyor. Hacerül Esved'e her geldikçe öpüyor yahut uzaktan selamlıyorlardı. Tavaf sona erince, Makamı İbrahim'e geldi. Yüzünü Beytullah'a çevirdi ve iki rekat namaz kıldı. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Kafirin Suresini, ikinci rekatta ise İhlas Suresini okumuştu. Namaz bitince zemzem kuyusuna vardı, ayakta ve yüzü Kabe'ye dönük olduğu halde doya doya zemzem içti. Bu mübarek su, Büyük dedesi peygamber Hz. İsmail aleyhisselamın aziz hatırasıydı. Aradan geçen uzun zaman içinde kapatılmış, uzun yıllar nerede olduğu tayin edilememiş olan bu kuyu, dedesi Abdülmüttalip tarafından kazılmış ve insanlığa hediye edilmişti. Kuyunun başında yüzleri Kabe'ye dönük halde, içenlerin gönüllerinden böyle duyguların geçtiğinde şüphe yoktu. Peygamber Efendimiz zemzemden sonra Safa tepesine doğru yürüdü. Bu tepeden başlamak üzere Merve'ye kadar gitti. Oradan yine Safa'ya geldi. Böylece ikisi arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi defa sahi etti. İki tepe arasındaki vadiye gelince koşarcasına bir hızla ilerliyorlardı. Daha sonra tıraş olarak ihramdan çıktılar. Resulullah Efendimizin hem tavafı hem de Safa ile Merve arasındaki yedi defa gidiş ve gelişi Kasva adındaki deve üzerinde yaptığı rivayeti de vardır. Sultanı Enbiya Efendimiz Kabe'nin içine girmeyi istediyse de Kureyş buna razı olmamış, anlaşmamızda böyle bir şey yoktu diyerek reddetmişlerdi. Kim kimin evine konulmuyor sorusunun cevabını düşünen yoktu. Umre henüz tamamlanmıştı. Müslümanlardan merakla izleyen kadınlardan biri, biri Kabe'ye tırmanıyor dedi. Baktılar, bu Ümeyye bin Haref'in kölesi Bilal değil mi? Evet evet o, ne günlere kaldık, Habeşli bir kölenin Kabe üzerine çıktığını da mı görecektik? Bu sırada Bilal, Kabe'nin üzerine çıkmış, ellerini kulaklarına koymuş ve var gücüyle Allahu Ekber diye bağırmaya başlamıştı. Mekke vadilerinde yankılar yapan bu ses, Kureyş kadınlarını sokaklara döktü. Çocuklar durmuş hayretle ona bakıyorlardı. İnsanlık tarihinin en garip ezanı ihtimal ki bu ezandı. Bir tarafta sırf Allah rızası için Allah'ın iki büyük peygamberi tarafından yapılmış olan Beytullah, diğer yanda onun içinde ve dışında gelişi güzel dizilmiş yüzlerce put. Müezzinlerin en şereflisi olan Bilal, Beytullah'ın üzerinde ve etrafını çevrileyen putların arasında Allah'ın en yüce olduğunu cihana ilan ediyor. Bu ezanı kainatın efendisi de Allah'ın düşmanları da büyük bir heyecanla dinliyorlar. Resulullah Efendimizin uğruna düşünmeden canını verecek olanlar da onu bir kaşık suda boğabilmek için can atanlar da bu ezana kulak veriyor. Bilal, Allah birdir dediği için bu şehrin sokaklarında sürünmüş, işkenceden işkenceye uğratılmıştı. Şimdi Allahu Ekber diye alabildiğine bağırıyor, adeta onlara meydan okuyor, onlardan hıncını alıyordu. Bugünlere mi kalacaktık? Ümeyye bin Halep Bilal'in bu bağırıcını duysa kederinden ölürdü diye hayıflanan kadınların, Ayran hayran bakan çocukların, gözyaşlarını tutamayan müminlerin heyecan içinde dinlediği ezandan sonra Bilal'i indi. Müminler de bu defa Seyidül Enbiya Efendimizin ardında ve Kabe'ye dönerek namaza durdular. Bu namaz göğüsleri patlatacak dereceye ulaşmış olan kin ve nefret duygularıyla seyredildi. Günden gün artan Müslüman sayısı, Müslümanların ölçe sığmayan hürmet ve itaati, özellikle üst tabakayı teşkil eden müşriklerin gönüllerindeki haset duygularını kamçılıyor, onları yerlerinde duramaz ediyordu. Bu arada resul Ekrem Efendimiz Velid bin Velid'i çağırdı. Kardeşi Halit bin Velid'i aramasını emretti. Aklıyla gücü ve kuvvetiyle, muharebe sahasındaki üstün kabiliyetiyle gerçekten büyük bir değer olan Halid'i Müslüman olarak görmek istiyordu. Velid, vakit geçirmeden onun evine vardı. Fakat Müslüman ordusu gelmeden evden çıktığını ve bir daha dönmediğini öğrendi. Demek ki o da şehri terk edip dağlara, tepelere çıkanlardan biriydi. Oturdu ve bir mektup yazdı. Geldiği zaman verilmesini tenbih ederek ayrıldı. Her birinin doğup büyüdüğü, her sokağında ayrı bir hatıra bıraktığı bu mübarek şehirde üç gün pek kısa bir zaman içinde gelip geçti. Dördüncü günün sabahında resul Ekrem Efendimiz, Yanındaki birkaç arkadaşıyla sohbet ederken Süheyl bin Amr ve Huytup bin Abdul Uza beraberce geldiler. Bunlar Kureyş kabilesi adına Hudeybiye barışına imza koyanlardı. Ey Muhammed.